Çok yemek haram mıdır demişler. Şimdi bak çok yemek haramdır şeklinde bir cümle kurmak doğru değil. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hani doğru değil derken hani uygundur anlamında da söylemiyorum. Hani haram kelimesinin kullanmanın doğru olmadığını söylüyorum. Sazbıla külü veşrebû velâtüşşufu yin için fakat israf etmeyin. Allah israf edene razı Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, yemekte ölçülü olmayı bize tavsiye ediyor. Midenizi üç'e bölün. İşte üç bir, üçte birini yiyeceklerle doldurun. üçte bir için su için bak çok su içilmesi gerektiğini 3'te 1'den boş kalsın diyor. En azından çok yediğiniz zaman tıka basa e, yediğiniz zaman bir defa sünnete aykırı hareket etmiş ve mekür işlemiş olursunuz. Hı -hı. Tamam mı? Bu bir. İkincisi çok yediğiniz zaman efendim o çok yemeniz sizi obezite yapacaksa veya bir takım hastalıklarınıza, hastalıkların yükseltmesine veya hastalıkların oluşmasına sebep olacaksa, bir de sizi ekonomik yönden sıkıntıya sokacaksa, e, o zaman tabi ayetlere de, hadislere de aykırı olur, günah olur o zaman.